1090 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in ümmetinin cennet halkının yarısını oluşturmasını umması, sefer halinde bulunduğu bir sırada Hazreti Peygamber'e, ey insanlar, Rabbiniz, in azabın, dan korkun, çünkü saatın, kıyamet gününün, sarsıntısı büyük, dehşetli, bir şeydir, onu gördüğünüz gün, her emzikli, kadın tüm şefkatine rağmen kıyametin dehşetinden, emzirdiğini unutur, her yüklü, hamile kadın, yükünü, çocuğunu, düşürür, korkularından insanları sarhoş gibi görürsün oysa onlar aslında sarhoş değillerdir lakin Allah'ın azabı şiddetlidir haç 22 suresi 1 ila 2 mealindeki ayetler indi bunun üzerine Hazreti Peygamber beraberinde bulunan sahabelerine dönerek bugünün hangi gün olduğunu biliyor musunuz diye sordular onlar da Allah Teala biliyor ve Rasulüne de daha iyisini bildirmiştir dediler o zaman Hazreti Peygamber şöyle buyurdular Bugün Allah Teala'nın, Adem'e, ey Adem, ateş grubunu gönder, buyurduğu, o, ey Rabbim, ateş grubunun ne olduğunu bilmiyorum, dediğinde de, bin insandan 999'unu ateşe, birisini ise cennete gönder, dediği gündür. Bunu işiten sahabiler ağlamaya başladılar, Hazreti Peygamber, amellerde en doğruyu elde etmeye çalışınız ve adaletten ayrılmayınız, çünkü hiçbir peygamber yoktur ki onun önünde ümmetinin içine düşeceği bir cahiliye dönemi olmasın, işte bu bin insanın 999'u bu dönemlerden alınır, tamamlanamadığı takdirde bu sayı münafıklarla tamamlanır, diğer ümmetlere göre siz hayvanların ön ayağında ya da devenin böründe bulunan nişan gibisiniz, sizin cennet ehlinin dörtte birini oluşturmanızı umarım, buyurdular, bu sözler üzerine sahabiler tekbir getirdiler, bu kez Hazreti Peygamber, sizin cennet halkının üçte birisini oluşturmanızı umarım, dediler, Eş'ab'ın yine tekbir getirmesi üzerine de sizin cennetliklerin yarısını oluşturmanızı umarım buyurdular. Sahabiler bir kez daha tekbir getirdiler. Hadisin ravisi olan İmran bin Husayn Hazreti Peygamber sizin cennet halkının 3/2'sini oluşturmanızı umarım deyip demediğini bilmiyorum der.